Allahü Teala, Kitabı Aziz, Azib Allahı, Şeytanı Rjib. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. İna anzalnahi fi Lailatul Qadr. Bana adran ki ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, Khayrünün 1000 şehrinden anzalul Malaikat Rabbim min Dirken, Ramazanin başladık ve Ramazanın. Kadir Cuma'sını okuyoruz. Kadir, haftaya, perşembeyi, cumaya bağlayan gece. Günlerin ve gecelerin tahammülünde, senelerin, mevsimlerin tebettülatında, aklı başında olanlar için büyük ayetler ve ibretler vardır. Böyle Şaban derken Ramazan sonra bayram, çocukluk, gençlik, dinçlik derken arkadan ihtiyarlık ve ölüm. Onu gösteriyor sana yani. Eğer bunları tefekkür edemeyen bir başa sahibi, bir başa malik değilsen, o kafayı boşa taşıyoruz. Eğer bunları görmeye layık yani imretle bakacak bir güze malik diysek düşmanımızı baş üstüne taşıyoruz. O gözler senin dostu olmuyor o vakit düşmanın oluyor. Allah sana gözleri hakkı görmek için verdi. Burada hakkı görmeyen orada hakkı göremez. Ömer Hazir ama ve efemefil ahirete ama edelusabira. Hak ve hakat burada, burada bulacaksın. Burada göreceksin. Sonra orada o cemali ilahiyi görürsün. Burada görmeyince orada göremezsin. Bize büyük şeyler söylüyor. Gençliğine güvenme. Mallar ülkeye dayanla. İnsan malla dayanırken bir kılcım her şeyi alt üst edebilir. Güzelline gören bir kimsenin de yüzüne bir çıvan çıkar, bir, bir sivilce iş fedaket olur. Büyüklerde büyükaya dayanırsan, eğer duvarı yıkalı verir. Hangi duvara dayanırsan yani? Allah'tan başka dayanacak bir şey yoktur. Allah'tan gayri niye dayanırsan düşmandırsın. Ve Matil kebiyimin ke ya Musa dedi. Sailediki nedir dedi. Bu sinada. Allahü Teala görmüyor muydı? Bilmiyor muydu? Musa peygamberi konuşturmak için sordu. Çünkü korkmuştu Musa peygamber. Kalehiye asa dedi. Asam ya Rabbi dedi. Etavekke alaiha ve ehush biha ala gani billahi ya Ben ona dayanırım dedi. Sonra dallara vurur, yaprak döker, hayvanlarıma yediririm. Başka işlerinde kullanırım dedi dayanırım kelimesinden Hz. <gülüyor> Musa'ya Musa dedi ki Cenab-ı Hak emretti Asa'yı at elinden attı <gülüyor> o Asa birden bire yılan oldu korkunç bir şey Hz. Musa korktu ve kaçtı Allah dedi ki <gülüyor> korkma ya Musa al sen demiştin ki ben dayanırım demiştin Asa'ya işte benden gayrına niye dayanırsan senin düşmanındır o Allah'a güveneceksin Allah'a dayanacaksın dostların birkaç sınıftır senin güzelliğin varken dostların senin yanına gelirler. Güzelliğin geçti mi dostların seni terk eder. Onlar senin dostun değil, güzelliğin dostudur. Memurken, amirken, makam sahibiyken senin başına bir insanlar gelirler. Sonra tekavvut oldun mu? O dostların dağılır senin. Bir daha seni bazen yolda görürler. Selamlaşırlar o kadar. Onlar senin dostun değil idi. Onlar senin makamının dostuydu. Menfaatlarının dostu yani. Sıhhatliyken seninle beraber düşüp kalkanlar hastalandığın vakitte seni terk ederler bir kısmı. En samimi dostu seni kabre kadar götürür, üzerine namaz kılar, affı mahvedeşim Allah'a yalvarır, gözyaşı döker. En büyük dostum bu senin. Cenazeni yüklenir, cenazenin namazını kılar, duanı eder, Allah da affını ister senin. Çünkü Cenab-ı Allah, hürmet Muhammed'e bu ihsanda bulunmuştur. Dirilerin duasıyla öllerin ölülerin azabı ref olur, kaldırılır. Girin duasıyla, ile, girilerin duası ile azabı kaldırılır. Ümmetli Muhammed'e bahçelilmiş olur. En samimi dostun seni kabre kadar götürür, namaz kılarsın. Senin hakkında iyi şehadet eder, hüsnü şehadet. İki türlü iyi biliyoruz vardır. Bir iyi biliyoruz ha ne olduğunu biliyoruz onu demektir o. Birisi has, iyi kuldur demek, iyi biliriz diye. bir de iyi biliriz, değil mi? Ne olduğunu biliyoruz demektir o. İki manası vardır. İmam Efendi'nin sen sözüne bakma. İmam Efendi sorar sana bu meyyidi nasıl biliyorsun diye. İyidir inşallah de. İmam Efendi mangır alacağı için o büyütür, ölü, yükseltir, yüceltir falan yani. Cehennemliği cennete sokar. Para alacağım diyor. Onun için sen iyidir inşallah dersin. Bilmediğin bir cenazeyi, bildiğin bir afvalın ise, mümin ise ne kadar günahkar olsa olsun iyi, olduğuna söyle, iyi olduğunu söyle. Allah müminleri şehadetine yalan çıkarmaz. Daima her şeyin iyi tarafını gör. Daima her şeyin iyi tarafını gör, kötü tarafına bakma, bir şeyin kötü tarafını görmek dikendir insanın gözünü çıkarır o, gözünü patlatır, İyi tarafını göreceksin. Hz. Eba Hüreyre radiyallahu anh ile iki cihan güneşi peygamberimiz gidiyorlarmış, bir köpek başına rast gelmişler, Eba Hüreyre başını görünce köpeği için başını çevirmiş, Resûl-i Ekrem'in iyi başını çeviriyorsun. Bak ne kadar güzel dişleri var, Allah dişlerini nasıl etmiş. Güzel tarafına bak demiş, çirkin tarafına bakmam. Onun için bundan ne mana, mana çıkıyor? Kiminle ahbaplık yaparsan yat, daima güzel tarafını gör, çirkin tarafını görme. Çirkin tarafını görmek istiyorsan kendi çirkinliğini gör, kafi. Zaten kendi çirkinliğini gören adam muhatabının çirkinliğini göremez. Çünkü muhatabının, karşındaki kimsenin yani muhatabının karşısındaki kimsenin bir günahına vakıfsın, kendinin bin günahına vakıfsın. Bin günah sahibi, bin günah sahibini aykılayabilir mi? Kendi günahını düşün. İyidir inşallah de. Hakkını helal et, götür. En samimi dostun bu senin. Daha bundan bir, bir, bir gömlek daha var. Öldü, emazını kıldı, dua etti, götürdü, gömdü. Mevdine geldi, kırkında. Sonra sene sonuna doğru gitti hanesine, onun arkadaşının hanesine. Ey baba dostları, babanızın dostuyum ben sizin. Bir ihtiyacınız var mı? Ramazan geldi gidiyor. Bayram geldi kapıya dayandı. Yetimler nasıl oldu acaba? Düşünür mü bunu hiç ahbaplarından kimsenin evladı için? Neyine güveniyorsun Onların ülkenin eline elini Allah, Allah? Senin çocukların yetim kalır sonra. Ya azizler zehir oluyor, zehirler aziz oluyor. Hastalar sıhhatlı, sıhhatlı hasta. Hastanın başında ölecek doktor dolaşıyor. Ölecek doktor... Hastayı tedavi etmeye çalışıyor. Kendi ölüyor hastadan evvel. Hiç görmedin mi bunu işitmedin miyiz? Ondan sonra sonra başka artık dostluk yoktur. Aa, artık kıyamet gününe kalmıştı işte o. Kıyamet gününe kalmıştı dostluk orada. Hadi o da söylemeden geçmeyelim. İyi insanları kendinize dostunuz. Allah sureyi tövbede. Ya ilezine amen tekella yürekünüm as sadıkim. Siz sadıklarla beraber olunuz yok Hz. Allah. Doğrularla, dürüstlerle, imanlılarla, Kur'anlılarla. Ağzı Kur'an'lı, göğsü imanlı, ahlakı, ahlakı mükemmel, kami ve mükemmel insanlarla olunuz. Kötü kişiden dostluk yaparsan, onunla ahlakını alırsın, haberin bile olmaz. Çalar ahlakını. Ahlakın ahlakı çalar. İyilere düşüp kalkarsan, iyilere düşüp kalkarsan eğer, o vakit cenab Hak sana yapar? İyilerle muamele eder. Hadi ikinci bir kısa aklıma geldi. Ben İsrail zamanında bir adam yüz kişi öldürmüş. riyaz Salih Salih'in kitapta var. Bakarsınız. Baktım varsa eğer. Öldürmüş sonra bir adama gitmiş. İrfana az bir adama. Ben 100 kişi öldürdüm. Allah beni affeder mi demiş. O da demiş ki affetmez demiş. E, Resulü bu 101. sen ol demiş. Bu onun kafasına bir tane çakmış. Oraya bunu da yatırmış. Sonra bir arif adama gitmiş. Ben 101 kişi katlettim. Ya 100 kişi ya 101 kişi. Allah beni affeder mi? Eder demiş. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Bir silke affetmez. Öyle giderse adet alemine, şıkla giderse, müşrik olarak gidersen yani. Biz müvahhidiz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedik. Allah'a ve Resulüne gönül verdik. Belki ibadet ve taatımızda noksanlık var ama Allah ve daha severiz. Peki efendim nereden biliyorsun kendini rivayet? Hayır aslanım, hayır diyorsun. Eğer Allah ve Resulü'nü sevmeseydin senin burada işin yoktu bugün. Sen kendin mi geldin lan diyorsun camiye yani. Seni davet ettiler, seni çağırdılar, seni huzura kabul ettiler. Sen şimdi namazda iyyâke nâbüdü ve iyyâken istâin diyeceksin. Ancak sana, karşıladır manasına, Allah mekandan münezzah olarak karşında, iyyâke, sana nâbüdü ibadet ederiz ya Allah, bir karşını bahat Allah yani. Gene tahiyyata esselâmü aleyke eyyühen nebi, esselâmü aleyke, aleyke muhadaba Resul-i Ekrem'in ruhu ruh Muhammediyet karşında selam alacak sende. Sen kabul ettiler buraya. Günahlara istiğfar ve tövbe. Artık bu Ramazan cehaletimizin cehaletten madem cahil ceha bilip okudun fakülte bitirdin. Ondan bahsetmiyorum be. bir adam 30 sene fakülte bitirir 99 sene kanun kitap okur gene cahildir o. Allah'ı bilmeyen cahildir. Nefsini bilmeyen cahildir. İlmiyle amir olmayan cahildir. Kim ki okuduğu ilimle amil olmaz, o kimse cahildir, alim de olsa. Bilgili dahi olsa alim değil o, cahilir. Ne diyorsun ki, hayvanın sırtında bulunan kitaplar hayvana ne menfaat veriyorsa, onun da okuduğu kitap ona o veriyor demektir yani. Ağırlığında başka bir şey yok. Bildiğinle amil ol, işitinle amil ol ve ihlas ile yap. Gösterişten biri olarak yap Allah'a karşı, ihlas ile yap. Dedi, yavrum, Allah affeder. Kabu sahibidir. İyi dinle, yana ver. Kötülerle olma, iyilerle beraber ol. Hep sende kabahat yok dedi. Kötü kişilerin içinde oturanlar kötülükten kurtulamazlar. Gene söyleyelim. Kumarı bırakmak istiyorsan kumar arkadaşlarını bırakacaksın evvela. Kumar arkadaşını bırakmayınca kumarı bırakamazsın. İşkii terk edeceksin eğer işkii arkadaşlarını terk edeceksin. Sonra içkiyi terk edebilirsin. İçki arasını terk etmeyince içkiyi terk edemezsin. Herhangi bir kötülük bunun gibi işte. Düşün. Sana ilaç söylüyorum. İlaç dertlere ilaç söylüyoruz yani. Bir türlü kendimi kurtar, kurtarırsın. Allah sana o kabiliyeti vermiştir. Ama dertlerin ilaçları bunlar. Bunları bilmek lazım gelir. Evladım, yalnız sen kötü olmadı adam öldürdün. Bulunduğun yer kötü senin. Kötülerin içine bulunuyorsun sen. Her ne kadar uyumasan da onlar sana tecavüz ederler. eş elinden böyle bir kaza çıkarıyor. Sen bulunduğu yerden çık, iyiler içerisine git. İyi kişilerin içerisine git. Onlarla apapok yap, salihlerle, sadıklarla. O zat, o mürşidinde yüz tuttu, kötüleri bıraktı, iyi insanlar içine gitti. Sırtında, yükünü aldı, ilerleyen yolda, ecel girişti. Öldü. Azap melekleri geldiler, iyi dinle. Rahmet melekleri geldi. Resul-i Ekrem'de bunu Cebrail Aleyhisselam anlatıyor. Ben de size naklediyorum şimdi. Kitabında yerini söyledim. Sanki katı oldum. riyaz Salih. Diyanet Riyaseli basmış. Onlar da basmışlar kitabı. Yani. Azat melekleri geldiler. Dediler ki bu adam yüz kişiyi katletti. Götüreceğiz cehenneme dediler. Rahmet melekleri dediler ki biz size bunu vermeyiz. Bu zaten. Bu tövbe etti bu. Bu iyi, iyi insan olmaya niyet etti. İyi insanlar ise giriyordu. Niyetul mümine hayrun min amelihi size vergesine gitmeyiz. Ve alın mizah çıktı iki, melek, iki, iki sınıf meleğin arasında. Hazreti Allah cibi emini gönderdi. Hakem olarak. Nedir aranızdaki ne akışınız? Efendim ya Cebrail bu zat burada öldü. Bu adam yüz kişi öldürmüştü. Biz bunu cehenneme götüreceğiz. Azat melekleri söylüyorlar. Rahmet melekleri bize vermiyor. Neden vermiyorsunuz? Bu adam tövbekar oldu. Artık iyi insan olacağım dedi. İyi insanların içine gidiyorum dedi. Niyeti buydu ama eceli işte yapamadı gidemedi Cenab-ı Hak vahyeder ki Cebrail'e örtsünler yeri iyilere mi yakın, kötülere mi yakın iyilere yakınsa cennete, kötülere yakınsa cehenneme dönmüş ve ölçtüler yeri melekler daha henüz çıkmıştı çıktığı yerden fakat Cenab-ı rahmeti Cûcu Huruş'a geldi Allah yeri tay ettirdi iyilere yaklaştırdı o dağı cennete koydu hemen Tövbe sabunu ile, yaşı ile günahlarını yıka. Yüzünün karasını, tövbe sabunu ve yaşı temizleyebilir. Denizlerin suyu temizlemez, nehirlerin suyu. Terkozların suyu temizlemez. Yüz karasını, günah, günah yarasını, gözyaşı ve tövbe sabunu, istihbar yaprağı temizleyebilir. Başka türlü olmaz. Ve sakın ha, Ramazan'a mahsus Müslümanlık yapmaya kalkmayınız. Allah'a mütehac olduğu kadar Allah'a ibaret. Bu sene cehaletin son olsun yani. yani. Yani hak yoluna dön. Allah havasına düş. Oh. Nefsin havasını terk eğre. Allah havasına düş. Allah yoluna düş. Kaybetmeyeceksin. Böyle olmazsa çok pişman olacaksın. Ellerini ısıracaksın. saçını sakalını yolacaksın. Fakat faydası olmayacaktır. Ama mümin olarak ölürsen. O kelebi taybiye bisarından cari olarak La ilahe illallah. Allah, Allah diyerek ölmek var. Bir de Ezrail'den kaçmak var. Hangisini istiyorsun? hepimiz başına gelecek efendiler. Gençler, yaşlılar. Benden yaş yaşlar. Kurtuluş yok yani bundan. bakın bu kafayı, isyandan bir şey çıkmaz Allah'a karşı. Bin bin günah ettin yeter. Ruhi siyah ettin beter. İsyanı haktan ne biter? Gel tövbeye, gel tövbeye. Gel mescine eden, hayır gelmez mestan eden, teyhit eden, gel tövbeye, gel tövbeye. Doldu ezel feymanesi, ömrün nesi kaldı nesi? Ey cihanın divanesi, gel tövbeye, gel tövbeye. Kasadaki paraları sahip olamazsın. Hesabını senden sorarlar. Varislerin yer, hesabı senden sorulur. İbadet ve hatta sahibi ol. Sen bakma insan şeytanlarına, Onlara talih olma sakın ha. Onlar şeyh suretinde, hoca suretinde, hacı suretinde görünebilirler. Ne varmış namazda, ne varmış zekatta, kalbin temiz olsun, kıçın semiz olsun falan. Sonra bunlar hiçbir fayda vermez bunlar gömü kıyamette. Sorulur içeriye yer girmez. Bu zat hakkındaki malumatın nedir? Bu zat, bu zat. Kim o zatı Ali Kadir? Kim biliyor musun? Rahmetelil alibi Muhammed Mustafa. Ondan sonra beraber Namazını kılıp İhlas ile yaptın amali, amali, amalini bülübüler gibi yaparsın. Nasıl tanımam? Allah'ın mahbubu, Habibi Muhammed'i. En yani rahmetellikle alemin Muhammed Mustafa. İşte Kur'an ona nazil olmuştu. Beş vakit namaz ona farz olmuştu. Onun ümmetine. Ramazan orucu onun ümmete farz olmuştu. Kur'an ona nazil olmuştu. Cennet ona vaat olmuştu. Cennet onun dostları için hazırlandı. Cehennem onun düşmanları için hazırlandı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sadıklarla ol, şimdi ol. Şimdilik, Nereye geldik ama biz faydalanın haliydi. Kadir dersini, başı hoca ben size daha anlatabilirler. Ben size bazından böyle zahir oldu, böyle konuştuk, böyle zihur etti. İnşallah sözümüzün tesiri olur. Aman kardeşlerim, bak görüyorsunuz ki bak, aklımız başımızda, anlayışımız kalbimizde, ibret gözümüzde diyorsunuz. Bak canilerin kapısına, Şişe koymuyoruz. Caniye gelenden efendim hatip parası, meclim parası, imam parası, para alınmıyor bak. Bu canileri yaptırmışlar. Yıkılırsa gene yapılsın diye bakıp koymuşlar. Neden bunlar yavrucuğum? Su bedava, imam bedava, hafız bedava, hoca bedava. Nedir nedir yani? Bu, nedir bunların zoru bunların, bu adamların? Bu babalarımızın zoru neymiş acaba? Allah desin çocuklarımız diye. Çocuklarımız Allah desin diye. Buymuş zorları. Cami bedava. Sen niye gelmiyorsun? Neden yani? Niye cemaate çıkmıyorsun? Artık korkular geçti. Esneni cemaat çıkan mu kesiyorlardı. Bazen eziyet cefaatla karşılaşabilirim. En de öyle olsaydı ne çıkardı acaba? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imadenlerin karınlarına gula gula başaklarını çıkardılar dübürlerinden. Hazreti İsa'yı imadenleri akın akın arınlara götürdüler, aslanlara parça attılar. Ne olur o kadar bir şey görseydim Cemaatini terk etmeseydin? Ne oldu öyle sana sen Cesur kahraman Livai Muhammed i Muhammed'i eline almış 700 sene İslam hakkını ve Muhammed Aleyhisselamın Hakkı ve hukukunu korumuş bir milletin evladısın Ne oldu sana Korkak oldun cübün oldun Aslansın ama sirkte oynatıyorlar seni Ne oldu Kahramanlığın Kanında var senin o kanında, kanında Çünkü o kan O can la ilahe illallahine vazolundu yani ana rahmini sen besmele ile düştün. Ana rahminde sen ezanı Muhammed'i dinmedin. Ana rahminde anan Allah'a secde etti sen anamdan Allah'a secde ettin. Doğdun kulağına ezan okudular. Doğdun kulağına kamet ettiler. İsmini Muhammed ismiyle çağırdılar. Allah Allah. Dön cenabı Hakk'a ben tümün âleden kim müminin hak iman ederse akile kalacağım diyor Cenabı Allah. Akile iman etmedi. Ama biz de Savun gitmiş, salat gitmiş, zekat gitmiş, hac gitmiş. Kendi nakıs noksan mantığımızla dinin ölçmeye kalkmışız. Kantartartmamış, sapıtmışız. Allah diye nefsimizin peşine düşmüşüz. Nefse amaranın peşine. Allah'a ibadet secdeyi bırakmışız. Nefsimizin isteklerine, şehvetimizin uşağı ve eşeği olmuşuz. Ona secde etmişiz. Yazık. Bu, bu, son, bu son cuma gibidir. Ramazan'ın. Haftaya bayram dersi yapacağız. Belki de ömrümüzün son cumasıdır. Geçen cuma bizle beraber namaz kılan zatın dün namazını kılıverdik biz. Bir şey de yoktu hani. Rütbesi vardı. Dinlemediler rütbeyi falan. Kasası vardı. Hiç faydası yok. Yevme la yentelumâlu velâ velinun illâ kalbin Hangi kalpte ki Muhammed Mustafa'nın muhabbeti vardır. O kalp kalbi selim sahibidir. O kimseden başka kimse, ben farklılamam yönlü kıyamette. Ne evladından, ne kasandan, ne kesenden, ne rütbenden. Der ki kasan kesen evladın başının belası olacaktır yönlü kıyamette. Hakkıyla onlara rağetmedin ise, rütbende, rütbeni yeri hakkıyla kullanmadınsa, adli iş görmedinse ise, iş gördünse ise, rüşvet aldın, eğer halin haraptır. O bela oldu senin başına o rütbe. Felaketin büyüğü. O paralar öyle oldu zenginlikler falan. Bu kalbin içindeki bulan Resul-i sevmediği Allah'ın sevmediği Resul-i Ekrem'in ettiği sıfatları kalpten çıkaracaksın. Olaşacaksın buna. Sür çıkar agyarı dilden ta tecelli idehak padişah konmaz saraya hane olmadan. Tecelli ilahi olmaz. Resul-i Ekrem'in muhabbeti layık olmaz kirli kalbe. O bir muhabbettir ki evvela Allah onu sevmiştir. Bu muhabbeti kendi layık senin kalbine verir o. Allah'ın sevgilisi. İşte öyle peygamberin zişanın ümmetisin sen. Kur'an ona nazil olmuş, Kadir ona na nazil olmuş. Hadi bakalım. Şimdi burada bazı şeyler söyleyeceğim de, çok dikkatli olunuz. Kadir derslerinde başka hoca de dinleyeceksiniz. Yine Kadir'den bahsedeceğim ama bizimkiler başka türlü. Kadir, 365 günden bir gündür. Aklı başında olan, hayatının ömrünün her gününü Kadir bilir, Allah'a isyan etmez. günah işlemez, ibadet ve taatta bulunur. Biz akıllara hitap ettik bunu. Çünkü kadir Ramazan'ın içinde mi dışında mı kimse bilmez. Efendim 27'sinde kadir yapıyoruz onu da söyleyeceğiz. Ve ma'da kadir. Üç tane ve ma'da kadir 27 yapar demişler ki buna düşüyor demişler bazıları. Ondan 27'yi bütün alemi İslam kabul etmiş. resul Ekrem'e sormuşlar Ramazan'ın 20'sinden sonra... Tek gecelerde arayın <Gülüyor> Belki o seneye mahsus olmak üzere Allah Resulü böyle söylemişti. Kadir senenin bir gecesinde bir gecesindedir. Yaz mıdır, kış mıdır, düz müdür, Ramazan mıdır, ben bilmiyorum bayram mıdır? Aklı başında olan kimse her geceyi, hayatın her gecesini Kadir bilir. E efendim, 20 yasını yaparız. Bütün alem İslam'ın kalbi yer olduğu için o da şimdi gene bir, bir gün bir yapacaklar Araplar. Gene bozulmuşu aramız. Belki cenabı ı Hak katledir olunca dualar müstecap olur. Belki yüzümüzün karasına, göynümüzün yarasına Allah nazar eder. Oruçlu müminleri Allah rahmet nazaya nazar etti. Ne korkuyorsun? Rahmetine ümidini kesme. Ağzın oruçluydu, duan kabul oldu. Her nefesin Allah'a tesbih etti. Haberim var mı? Oruçluydun çünkü. Sevgili Allah'ının yolundan yürüdün. Onun emrini dinledin. Resul-i Ekrem'in yolundan yürüdün. Allah her de seni böyle beni kapısından boş çevirmeyecek. Ümidimiz böyle. E Allah Allah'a minnet altında bırakamayız. Yani yüz bin sene namaz kılsak, yüz bin sene tutsak, Cenab-ı Hakk'ın bir kere semaya baktığımız vakitte gü güneşi görmenin hakkını ödemiş olmayız Allah'a. Bin sene namaz kılsak, yüz sene tutsak, Böyle semaya baksan bir kere güneşi görmenin hakkına Allah'a olmasın. O kerevinden, lütfünden, ihsanından cemnetler hazırlamış, ikramlar etmiş, vermiş. Şimdiki kadire girmeden kadire girsem, her geceyi kadir bil. Şun gibi, 30 odalı bir ev. Dinle ben şimdi sana misal vereceğim. Kendi acizane misalimle. 30 odalı bir ev, odasının birisi cevahirle dolu. Anıltarları verdiler sana. Ne yaptın? 30 odayı açtın. Mutlaka 30, o 30 odanın bir tanesinde o cevahirlere sahip olacaksın. Bir ay oruçta mümin. Eğer Kadir Ramazan'ın içindeyse, 30 gün oruçtuğu için, çünkü... Gündüz oruçtan gecesi namaz kılan mümin Kadir'de 80 küsur seneye muadil, 80 küsur sene ibadet ve taatın muadili o gece. Eğer Kadir Ramazan içindeyse Kadir, 30 odayı açtın yani 30 gün oruçtun 30 giden namaz kıldın. Açtın bulursun de fiyat. Eğer hariçte ise bir konak var, farz et, 365 odası var. 365 odayı açarsan her gün böyle bir gün olarak anlayıştır. Değil mi? Ne değil mi? Mutlaka defineye nail olursun. Yok, yalnız Ramazan gününde Kadir günü ben bir oruçlayayım bakayım diyorsun. Belki de isabet ettirebilirsin. Bilmiyoruz çünkü Cenab-ı Allah saklamış. Halkın içinde evliyasını, Kur'an'da ismi azamını, halk içinde evliyasını, Kur'an içinde ismi azamını, ameller içerisinde günah amellerinin içerisinde gadabını, ameller içerisinde mükafatını, rızasını Allah saklamıştır. Niye? Kur'an'ı hep okusunlar, ismi azamı bulsunlar diye. Zaten ismi asgari yoktur Hazreti Allah'ın. Hepsi ismi azamdır. O ne demek olduğunu bana tek tek sorarsan haberim şimdi burası yeni değil çünkü o. He. İsmi azamını bulmak için sen Kur'an'ı okuman lazım. Yukarıdan aşağıya. Biliyor musun Kur'an'ı okumasını bilmiyorsun. Yazık. Vah vah vah yazık. Sevdiğin, sevdiğin olsa senin Avrupa'da, Alman olsa sevdiğin, Fransız olsa hemen onun lisanı öğrenmeye kalkarsın değil mi?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 Gönül Allahlı, dil Allahlı, göz Allahlı, kulak Allahlı, el Allahlı, ayak Allahlı, kalp Allahlı, döş Allahlı. Allah'la olmak bizde, Allah, Allah, lı. Allah lı biz de, olmayacak. Gene iki Can Fahri sallallahu aleyhi ve sellem ötim ilmenel mehd ile Allah. Beşikten kabre kadar ilim tahsil ediniz. Yani nefs gibini öğreniniz. Allah'ı öğreniniz. Allah'ı, Allah'ı, Allah'ı öğreniniz. Eyvah, eyvah, eyvah. Vah vah vah vah vah. Men arafa nefseh, fakat arafa nefsini bilmeyen Allah'ı bilemez. Nefsini, azini bilmeyen Allah'ın kudretini nasıl anlayabilir? İki türlüdür o nefs bilmek. Bu işte anlayanlara söylüyorum. Bir nefsini, azini bilirsen hakkın kudretini anlarsın. İki, nefsindeki bulunan, yani insanda bulunan esrar ilahiyi bilirsen hakkı anlarsın. O kadar. Bu kadar bir kabih denersin. İki, bütün günahlardan kaçın. Allah'ın kadar hangisini bilmiyoruz? Bütün insanlara ha, hürmet göster, onlara hiç muamele et? Akrekt gibi olma, dilinden sokma, katır gibi olma, beni zorla tehdit etme. Verevi karşındaki kafir dahi olsa, bak ne söylüyor? Acı konuşma. Allah Musa'ni firavuna gönderdi yani kitte. Ya Musa? Firavun en Rabb'ümün alad dedi. Ben ala şimdi Rabbinizim dedi. Büyük Rabbinizim ha. Ona kavleinden söylüyor Cenab-ı Allah. Yumuşak sözlerle, tatlı sözlerle söylüyor. Söyle onu Allah'a davet ediyor. Bak Firavun'un Allah'ın davasında Hz. Musa'ya tatlı söz söylemek üzere gönderiliyor. Tatlı sözle davete gönderiliyor. Gene sana Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gene kitabı keriminde e ve Bugünlerde sadakatı fazla veriniz. Zekatlarınızı dağıtınız. Ve fukaraya bakınız. Bak hemen toptan toplayacağım şimdi. Cenneti satın alınız. Açları doyurun. Çıplakları giydirin. Yetimlere, yoksullara, onlara ve hayır cennetlere yardım ediniz. Kimsecilerin elinden tutunuz. Ağlayanların gözyaşını siliniz. Cebine koyduğunu, sakladığın parayı Allah yılan yapacak ömrü kıyamette. Peşinden seni kovalayacak mahşerde. Ne kaçıyorsun benden diyecek. Beni saklardı kimse görmesin diye. Senin ben sakladığın kıymetli malınım şimdi. Yılan yaptı Allah beni. Efendim nasıl şey bu? şey olur mu? Bu saçma senin. Ne? Senin belindeki tohumun bile yılan oluveriyor. Oğlun yılan çıkıyor sonra sana. Allah dediği vakitte de senin tohumunu yılan yapar sana. Seni sokturuyor yani kendi oğlunla, kendi evladınla. Allah yağmuru ateş yapar. Ateşi su yapar. Allah kumu on, onu kum yapar. Allah meniden insan halk eder. Öldürür, diriltir. Her an. Fukarayı kapılarınızdan boş girer miyiz? Bugünlere fukaralar geliyor. Efendi bazı sahtekar. Bir tane hakiki fukar olacağım diye yirmi tane sahtekarı aldar. Bak ne diyorum. Bir tane hakiki fukara bulacağım, Allah cihazını alacağım diye 20 tane saati kere aldan. Hani birisi gelmiş Allah için, peygamber için birisi isteyince Hazreti Şeyh çıkmış, çıkarmış şeyini Cenab-ı Mevlana yani Mollay, Mollay Ruh, kesesini oldu giyivermiş. Demişler ki, efendi bu adam yalan yapıyor, seni kandırmak için yaptığı bir böyle şey bu. Bu Allah'a, peygamber'e inanıyor. Biliyorum dedi, yalan söylediği için keseden parayı verdim. Hakiki söylese, canımı da verirdir dedi Allah için. Hazreti Ömer'in de böyle, radıyallahu an, kölelerinden, kölelerinden kim namaz kılarsa onları azad ederdi Hazreti Ömer. İsmi bak orada, oraya yücelmiş. Orada kalmamış yalnız. dafi fi makarıslıka Allah'ın ismiyle beraber zikrediliyor. Kur'an'da zikrediyor kendisi. Kıyamet günü böyle olacak, ahirete de böyle olacak. Kim namaz kılar kölelerini azad edildi. Dediler ki, Köleler de münafık, nifak yani namaz kılmadığı halde Ömer'e namaz gösterirler radıyallahu anh. Tek azal olsunlar. Demişler ki bunlar demişler ya Ömer, ya Ömer bunlar yalan yapıyorlar. Seni aldatıyorlar demişler. Bırakın Allah için aldanayım demiş. Bırakın beni Allah için aldanayım demiş. Hep Allah için aldandık. Hep Allah için alandık. elhamdülillah. Allah için aldandık. Kapından fukarayı boş çevirme. Acı konuşma. Bir kıssam atacağım nihayet vereceğim. Çünkü o, zaman o zaman belki bu kıssamla insava gelecek olan zenginlerimiz vardır. Düğün üzerine düğüm vurdukları bankaya para üstüne para yatırdıkları azıcık biraz kıssınlar paralarını Allah bankasına yatırsınlar. Daha geniş şeyi. Daha fazla. Banka ne veriyor? Yüzde veriyor. Yüzde de beş veriyor galiba. O da gayrim Süper yani. Sormak lazım. diğer veriyorsun. Allah. birine 700 veriyor. Hadi. Ramazan. Bire yedi yüz, bire yedi bin veriyor. Allah. Bir Müslümanın kapısını bir fakir çalmış Ramazan'ın günü. Böyle bir mukaddesci günde. İyi dinle. Bütün konuştuklarımın kompilmesini sana veriyorum. İnşallah anlarsın konuştuklarımı. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Adine kayın olsun. Ve Hazreti Ömer'in adaleti inşallah Ümmet-i Muhammed üzerine kayın olsun. Dua edin efendim. Oruç yerine kızmayın filan. Dua edin onları de. Cigarayı benim burnuma üflüyor da bilmem ne bırak ver şeyleri, pişkin ol biraz, niye kızıyorsun öyle şeylere, Müslüman pişkin olur, üflese, cigara üflemiş ne olacak, yuh borusu üflese ne olacak yani, yuh borusu üflese, onlar hakkında Allah'tan dua ediniz, oruçların duası kabul, ailende evinde Allah'a ibadetmeyenler varsa onların ibadetmeleri inşallah Allah'a dua edin, kalpleri çeviren hazırda Allah'tır kalpleri çeviren, bir fakir gelmiş bir Müslümanın kapısına kapıyı çalmış, iyi dinle, Kulağını benden yana ver, başı şey düşünme. Sonra düşün, düşün, çarşıları sonra. Demiş ki ben çok fakirim, bugünden mübarek bir gündür benim kapımdan bohça verme hacı efendim demiş. Hacıymış, hane sahibi, yahut tezgah sahibi, dükkan sahili, sahili. komşusunda Yahudiymiş. Yahudi, ehli kitaptan iyi insanlar vardır. Burası yeri değil, kuruşun yani, ne yapsızı kur ediyor ama söyleyeceğim, yeri bakıp baktığına ne oldu? Sizi geç bıraktım, düşüncen gücünüzü. Düşünce hacı da her gelen gel gitmiş, istemiş. Hacı buraya kadar gelmiş, olmuş. Dolgun. Ramazanı kapasına vurmuş. Ne, ne istiyorsun? Yardım et bana. Fukarayım dedim. Akşama çorba param yok benim demiş Sana geldim, iltira Din kardeşimsin. Hacı'l-Hareme'insin. Kabetullah'ı gördün. İnşallah Kabe'nin sahibini de görürsün. Aman bre! Keşke hacı olmasaydım. başına artınız İllallah. Gefol git ben demiş. Üy. Kabe'yi yıkamayan hacı, İbrahim'in yaptığı binayı yıkamaz o. E, yıkaması lazım. Allah'ın yaptığı binayı yıkmış kalbi. Kırmış, yıkmış, dövürmüş. O adamın gözüne şıp, yaşlı gözüne, ceme akmış, davranış. O komşusu Yahudi bunu görmüş bu hadiseyi. Koşarak o Müslümanın yanına gitmiş. Gel bakayım böyle demiş. Nedir senin zorun? Ne oldu? Hacı seni kovdur. Hiç. Sen ne karışıyorsun demiş. O benim Müslüman kardeşim, beni döver de kovalar demiş. Sen ne oluyorsun? Canım bırak bu kafayı şimdi. Bana söyle ne, ne oldu? Nedir? Nedir? Zorun mu? Ne? E, ağlıyor bir taraftan da. Demiş herhalde bir ihtiyacım vardı. Hacıya gittin. Hacı ile demiş çok kişi demiş. Doğrusu taciz yani. Dece güpü servin kabuğunu çalıyorlar demiş Yahudi. Ehli kitaplarda kimseler vardı. Hep fena değildi. İblisleri vardı ama insafları da vardı. Onlara o insaflarına o insaflarına iman nasip olur. Onlar Kadir Gecesi ana rahme düşüşlerdir. Gene geldi Kadir Gecesi. Kimin doğumun, kefereyi tecer eden Kadir Gecesi ana rahme düşerse o imanla müşerrak olur. Kadir'in merekatindendir. Gene geldi Kadir Müslümanı. Sen şimdi ağlama bakayım. Gel buraya. Ben de insanım. Gayri düşüşüm ama insanım ben de. Şu parayı al, işini gör, İstersen getir, ister getirme. Adamın da ihtiyacı var bu karar Oradan o parayı almış. Oradan Allah önüne çıkarsın demiş, çıkmış gitmiş. İnşallah ben bunu kazanır sana, bu parayı getiririm diyor. Efendim, olacak ya, o akşam bir mana görülmüş bizim hacı efendi. Efendim, rüya ile amir olduğumu olmaz mı? Bırak arasın sen. Rüya, mübeşeratın 46'da bir cüzüdür. Rüyayı sadıka vardır, rüyayı kazı vardır. Bu rüyaya sadıkaymış demek, yani, şimdi çıkacak mıydı? Bir rüya görmüş hacı. Kıyamet kopmuş, insanlar iki ay olmuşlar. Bir küsur cehenneme, ve ferikum fissair ve ferikum bil cennet. Cennete. Bu şeyle Hacı Efendi tutmuş gidiyor. Bir köşk. Köşk ama bildiğin İstanbul'daki bulunan Bağlat, Bağlat köşklerden değil. Duvarının bir bir tulası altın, bir tulası gümüş. Toprakları miskten. Kapılar zeberceklerle, yakutlarla, zümrütlerle pırlantaları işlenmiş. Cennet bu. Zeberilecek. Hatta resul Ekrem gördü, Cebrail'e sordu. Bir kızıl yakuttan köşk gördü, saray gördü, Cebrail'e sordu. Bu hadi peygamberin köşküdür ya Cebrail. Ya Resulallah bu pe pe pe peygamber köşkü değildir. Bir Müslüman bir amanın kolundan tutup karşıya geçirse Allah onun sevabına bu köşkü ona verecektir dedi. Müslümansın müminsin. Bir de böyle bir de. Cennet babamızın evidir Adem Aleyhisselam'ın. Babamızın evine görüyorsunuz. Bir köşk hacı. Hacının ismi üzerine yazılı. Bu köşk hacı Fevzi Efendi'nin de yazılı tabelak. Herkesin künyeleri yazılı köşklerin üzerinde. Hacı içeri girmek istemiş. İki melek gelmiş. Demişler Hacı'ya düne kadar bu köşk senin idi. Dün sen o fukaranın kalbini kırdın. Cenab-ı Hak bu köşkü komşun olan Yahudi ablama verdi. İsmini silmişler Hacı Feyzi Efendi'nin yerine Av Avram'ı koymuşlar. Avram'ın ismini. Fesübhanallah. Uyanmış Hacı. Yaptıran adem pişman olmuş. Ne yapayım ne yapayım kafayı işletmiş. Herhalde balık kafası yedi. Fosforu fazla oldu. Doğru şeye. Yavruca'nın kapısının ertesi yine. Gel Avram buraya. Dün sen bizim fukaraya ne verdin? Bakayım sana bir fukara gelmiş buraya. Ne verdin? Ucuz bir şey. Çok ucuz bir para. Mesela bugün parası. 500 lira veriyor. 100 lira verdin. Al şu 100 liranı. Yok demiş Avram. 100 lira olmaz mı? 100 lirayı ben bunu. O hayır 100 lirayı ben vermem demiş. Ben verdim. Al 500, al 5000, al 50 bin, al 100 bin, al 200 bin. Al 10 milyon, 20 milyon. Çıkmış milyona. Yahu demiş ki 100 milyon versen gene veramıyorsun. Niye vermiyorsun? Senin gördüğün köşke ben de gördüm demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve bana yazıldı o demiş. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. <gülüyor> Ey müminim diyen, Muhammediyim diyen, Muhammed aşkıyla göğünü, kalbi çarpan kişi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyince cennetin kapısı açılmaz. Niftahı la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Mejerrat la Allah illallah kapıyı açmaz. İlla Muhammedur Resulullah olacak. Onun için Avram Avram okuy vermiş anahtarı. La ilaha illallah Muhammed şula. O öyle bir anahtardır ki cehennemin 7 derecesinin kitler cennetin 8 derecesinin tetik şahadetler. Vallahi yed